bismillahirrahmanirrahim 180, 181 ve 182 sizden birinize ölüm geldiği zaman eğer bir hayır mal bırakacaksa anaya, babaya, yakına kabaya maruf şekilde vasiyette bulunması farz kılındı. Bu takva sahipleri üzerine bir haktır kim de bunu işittikten sonra değiştirirse onun günahı değiştirenedir şüphe yok ki Allah Semih alimdir bununla birlikte kim vasiyet edenin haksızlığa meylinden günaha ko girmesinden korkup tarafların arasını bulursa ona da bir günah yoktur şüphesiz ki Allah vapurdur, rahimdir Allah subhanahu ve teala Vasiyet kelimeydi. Ana ve babalara, yakınlara vasiyet etmelerini emretmekte. Miras ayeti nazil olmadan önce iki kabilden en sayine göre vasiyet vâcibidi. Mirası bildiren ayet nazil olunca bu ayet neshedildi ve Allah tarafından takdir edilen miras payları farize olarak edildi. O hakkın sahipleri vasiyet ve vasiyet edenin minnetine katlanmadan doğruya doğrudan doğruya varis oldular. İbn Hacer diyor ki, Ali sallallahu aleyhi okurken şöyle demiştir: Doğrusu Allahü Teala her hak sahibinin hakkını vermiştir. Binan aley varise vasiyet yoktur. Abdullah ibn Abbas Bakara suresini okudu, bağeti geldiğinde dedi ki, bu ayet İbn Abbas anaya, babaya, yakın akrabaya maruf şekilde vasiyette bulunma takva sahipleri üzerine bir haktır ayeti konusunda. Ana ve babalarla birlikte başkaları varis olamazlardı. Ancak akrabalara vasiyet edilebilirse mümkün olurdu. Nihayet Allah subhanahu ve Teala miras ayetini indirdi. Ana ve babanın mirasını orada açıkladı. Ve ölenin malının üçte birinin akrabalara vasiyeti hükmünü getirdi. Evet. Eğer bir hayır bırakacaksa buradaki hayrın mal olduğu rivayetlerde gelmiştir. İster az olsun, ister çok olsun, veraset gibi mal için vasiyet meşrudur. İster az, ister miktarı çok olsun. Maruf şekilde yani rıfk ile, ihsan ile vasiyet haktır. Her Müslümanın öleceği zaman münker üzere değil, maruf üzere vasiyet etmesi gerekir. Ve ve vesselam Efendimiz bir sözünde miras bırakacak malı olup da üzerinden iki gün iki gece geçen insan hüsrandadır demiştir. Buradaki maruftan makset, maksat ölenin yakınlarının hakkını aşmaksızın fakat cimriliğe de dalmaksızın varislerinde mağdur etmeksin vasiyette bulunmasıdır. İmam Bukhari ve Müslüm'ün naklettiği bir rivayette Saad der ki Ya Resulullah malım var, kızımdan başka da varisim yok malımın üçte ikisini vasiyet edeyim mi dedim aleyhissalatü vesselam efendimiz hayır dedi sonra yarısını vasiyet edeyim mi dedim hayır dedi, üçte birine vasiyet edeyim mi dedim aleyhissalatü vesselam üçte bir olur ama üçte bir bile çoktur doğrusu senin varislerini zengin olarak bırakman, insanlara el avuç açan fakirler olarak bırakmandan daha hayırlıdır buyurmuştur Rabbimiz kim de bunu işittikten sonra değiştirirse onun günahı değiştirenleredir. Burada kim vasiyeti değiştirir, tahrif eder, hükmünü kaldırır, artırır veya eksiltirse vasiyetin hükmünü gizlemenin de bu emrin içerisine girdiğini ve onu değiştirenin günaha girdiğini Rabbimiz bildiriyor. 183 ve 184 Ey iman edenler sizden öncekilere fark kılındığı gibi size de oruç fark kılındı. Ta ki korunasınız. Sayılı günler olarak sizden kim hasta veya seferde olursa tutmadığı günler sayısında diğer günlerde gücü yetmeyenlerde bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla beraber kim gönüllü olarak iyilik yaparsa bu kendisi için daha hayırlıdır. Oruç tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır Allah subhanahu ve teala bu ümmete sesleniyor ve oruç emrediyor oruç sırf Allah azze ve celle ihlas niyetiyle yemekten içmekten ve cinsi temastan kaçınmaktır oruçta ruhun arınması temizlenmesi parlatılması kötü davranışlardan ve fena huylardan uzaklaştırılması bahis mevzusudur Zikredilir ki oruç nasıl Müslümanlara farz kılınmışsa, Müslümanlardan öncekilere de farz kılınmıştı. Öncekiler Müslümanlar için mükemmel bir örnek teşkil ediyordu. Öyleyse Müslümanlar bu ibadeti en iyi şekilde yapmaya çalışmalıdır. Nitekim Rabbimiz subhanahu ve teala her birimiz için bir yol ve bir şeriat kıldık. Eğer Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Fakat bu, verdikleriyle sizi denemesi içindir. O halde iyiliklere koşuşun, hepinizin dönüşü Allah'adır buyurmuştur. May'de 38'de. Oruçta bedenin temizliği ve şeytanın sızabileceği yolların tıkanması vardır. Bunun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Buhari ve Müslim'in naklettiği bir rivayette, Ey gençler topluluğu, Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin, kimin de gücü yetmezse oruç tutsun, o kendisini korur buyurmuştur. Sonra allah Teala orucun miktarını belirterek insanlara ağır gelip tutmaktan kaçınmalarını ve yerine getirmekten uzak durmalarını önlemek için her gün farz kılınmadığını, sadece sayılı günlerde farz olduğunu bildiriyor. Kardeşlerim İslam'ın başlangıç devrinde her ayın üç günü oruç tutulurdu. Sonra bu oruç Ramazan orucuyla halktı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'ye geldiğinde oradaki insanların bir oruç tuttuğunu görüyor. Bu tuttuğunuz nedir diye sorduğunda aşırı orucu işte şu şu şu şu, şu sebeplerden tutuyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ben size ben sizden onlara daha yakınım onlar benim kardeşlerim diyerek ümmetine aşırı orucunu tutmayı emrediyor ve sahabeler Allah onlardan razı olsun Ramazan ayı farz olana kadar biz aşırı orucunu farz olarak tutardık diyor ama aleyhissalatü vesselam efendimiz siz onlara muhalefet edin onlar Muharrem'in onun da tutar. Siz dokuzuna ve onbirine ilave edin. Yani bir önüne bir de ardına ilave edin. Onlara muhalefet edin buyurmuştur. İşte bu Ramazan orucu farz olana kadar böyle devam etti. Ramazan orucu farz olduktan sonra dileyen tuttu, dileyen bıraktı. Kimse kimseyi kınamadı. 185 Ramazan ayı öyle bir aydır ki insanlara doğru yolu gösteren, hak ile batılı ayıran Kur'an o ayda indirilmiştir. Sizden her kim o ayı görürse oruç tutsun. Kim de hasta olur veya seferde bulunursa diğer günlerde o kadar oruç tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez. Bu sayıyı tamamlamanız Size hidayet, ihsan etmiş olduğundan Allah'ı tekbir ile yüceltmeniz içindir ve umulur ki şükredersiniz. <gülüyor> Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Ramazan ayını diğer aylardan ne yapıyor? Ayız direkt övüyor. Bu ayı Kur'an-ı Azim'i indirme üzere bizzat kendisinin seçtiğini bildiriyor. Bu ayın bütün ilahi kitapların peygamberlere indirilmek üzere tahsis edilmiş ay olduğunu da hadiste Ali selamü aleyhi ve selam efendimiz bildiriyor. Ve diyor ki İbrahim'in sayfeleri Ramazan'ın ilk gecesinde. Tevrat Ramazan'ın 6. gecesinde. İncil Ramazan'ın 13. gecesinde. Allahü Teala Kur'an ise Ramazan'ın 24. gecesinde indirmiştir buyurmuştur. Yine Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilen hadiste ise Zebur Ramazan'ın 12. gecesinde, İncil 18. gecesinde indirilmiştir demiştir. Hz. İbrahim'in sayfeleri Tevrat, Zebur, İncil topluca bir gecede indirildi. indirildi. Kur'an-ı Kerim ise bütün halinde bir gecede Beytül İzzet'ten Ramazan ayında ve Kadir gecesinde dünya göğüne indirildi. İşte Rabbimiz ve Teala doğrusu biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik ve doğrusu biz onu mübarek bir gecede indirdik buyurmuştur. Daha sonra Kur'an olayların akışı doğrultusuna Ali Selatü Vesselam Efendimize peyder pey gelmiştir. Evet. Ramazan'la alakalı birçok meseleler vardır. İnşallah ben bu ayeti burada kesip öbür ayetten başlayacağım. Fırsat bulduğumda tekrar Ramazan'ı geniş bir şekilde bu ayeti ekleyeceğim. İnşallah Rabbimizin verdiği müddetçe.